Bey Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9'a Açık radyo ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil.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 Değil mi Munzur? Yok ilk Milli değil Parkı mi? değil. Tamam. İlk Milli Parkı Yozgat ilimizde Hı -hı. Çamlık Milli Parkı. Şimdi tabii 1983 yılına gelindiğinde de maalesef devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Munzur Milli Parkı içerisinde Munzur Suyu ve Mercan Suyu üzerinde 4 baraj ve 6 tane HES ne öngören bir master plan oluşturuyor.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 Bundan zarar göreceği için gözerlerde de e, kuvvetle muhtemel e, debide ciddi bir azalma olacak. Yani. Örnekler var çünkü göre de. e, Devam edeyim. E, Milli Park e, sınırları içerisinde dedik ki Danıştay e, uzun devreli gelişme planı onaylanmadıkça ki bizim gerekçemiz oydu. Plan onaylanmadığı için bu tesis seyirin verilemez. Bir diğer husus Milli Parklar Kanunu 14. maddeye göre.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 Muzdur Vadisi Milli Parkından 20 kat daha büyük takriben. Fakat sahip olduğu tür sayısı Muzdur Vadisi Milli Parkına e, e, nazaran çok az. Hı hı. Yani 20'de de bile değil yani. E, bu Milli Parkın ne kadar kıymeti olduğunu gösteriyor. E, bu, buna vurgu yaptık. Yine e, Türkiye'nin taraf olduğu çok önemli bir sözleşme var. Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi. Ben, ben sözleşmesi. Ben sözleşmesi e, dünya ölçeğinde belki de e,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 E, aksi türlüsü mümkün değil e, bu, Yani bu aracılık faaliyeti Diğer faaliyetlerdir Bunların tümü yüre florasının güçlü olmasından Müteşekkil kaynaklı Önemli ha, ölçüde tarımsal ve hayvansal faaliyetler de Nehir kenarında Tabii ki nehir suyuna bağlı olarak yürütülüyor abi. Aslında evet. baraj demek Nehir yatağının sular altında kalması Birçok canlı ile beraber insana özgü birçok e,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 çet projesi işletilemez çetten muafdır bu projeler diye danıştay istemlerini reddetti. Yani hayalini Reddedim kurduğumuz bu. bütüncül bir yaklaşımla e, baktılar Abi. herhalde hikayeye bu çok Abi. ilginç yani oradaki altı projenin ve heps projelerinin Toteli'nin e, alan üzerindeki etkisini istediler. Evet. Şimdi Olağan şu üstü. ana kadar e, bizim mesela Peri vadimiz var Peri suyu e, Bingöl Elazığ Tunceli sınırlarını belirleyerek akar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 Enerji üretimi yaklaşımından ziyade e, körkütük bir doğayı yok etmek, bir kültürel mirası yok etme yaklaşımı ortaya konmuş olur. yaşam enerjisini sömürüp onu elektrik evet. enerjisine döndürmek gibi bir şey aslında metrik. Evet. Yani bir sürü canlının evet. bedeninden enerji üretmek. Aynen öyle. Yani burada şimdi gidiyoruz bakıyoruz işte çeşitli her şirketleri su yataklarına su dayı bırakmıyorlar. Yani en az %10'unu bırakmaları gerekiyor. Şimdi orada, Bunun en e, güzel örneği bugünlerde Karadeniz'de yaşanıyor. En yağışlı zamanı olmasına rağmen birçok dere, örneğin geçenlerde Suyo. gördüm Salhara Deresi kupkuru bir e, ben yatağı. Ben gittim sahip. orayı takip ettim. Burada Tunceli Barusu Başkanlığı yaptığım dönemde, Hı -hı. geçen dönemde e, Trabzon, Artvin yöresini e, gezme imkanım oldu.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 olaylıkta çok az bir bölüm hariç su altında kalacaktı. Hı hı. Bir bölümde de hiç su akmayacaktı. Yaklaşık 14.7 kilometrelik bölümünde. Çünkü yer altından cevri tünelden geçirilecekti su. Borular aynı şekilde. Dolayısıyla yani burada bu ona işaret etmesi şu an bildiğimiz kadarıyla Kaşgar Dağları'nda Kaşgar Dağları Milli Parkı'nda, Kastamonu'da Küre Dağları Milli Parkı'nda, yine Antalya'da Birden fazla milli parkımız sınırlar içerisinde planlanan e, hatta yapılmış baraj her projeleri var. Yani bu kararı onlar bakımından da efsane. Tümünün e, aynı anda bir e, çevresel alanize tabi tutulması. Örneğin bu barajların tümü yapıldığında dağ keçileri nerede yaşayacak? Başaklar nerede yaşayacak? Uruk nerede yaşayacak? Alabalık bu su e, sıcaklığında baraj su sıcaklığını artırır. Yaşayabilecek mi yaşayamayacak mı? Yani bu...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 Milli parklar mevzuatına göre kaçaktır. Dolayısıyla bu hesin faaliyetleri durdurulmalı fakat yaptığımız tüm başvurulara rağmen durdurulmuyor. TMM dilekçe komisyonu bize bir yanıt gönderdi. Şunu söyledi. Dedi ki üstün kamu yararı kararı alınmıştır. Bu karara karşı dava açılmıştır. Kast edilen dava da bizim açtığımız dava. Başka bir dava yok zaten. Bu karara karşı dava açılmıştır. Davanın sonucu beklensin denildi. Şimdi dava nasıl da sonuçlandı? İptalde sonuçlandı. Hı, bu da çok o, daha Mercan Hesinde faaliyetlerin derhal durdurulması lazım bu arada. Şu anda bir kaçak yapı var Milli Park sınırları içerisinde. Onu çok net söyleyebiliriz. Yani bu, bu bu da Türkiye'de bir ilk. 85'te kaçak inşa edilen Hese, e, sonradan hani e, minare e, ve şey meselesi kılıf meselesi Hı -hı. gibi olmuş. E, sonradan plan yapılıyor. E, kılıf ve, da uymadı. E, evet, yani plana konuluyor. İşte. E,